İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın riyad Salih'in adlı hadis derlemesini, hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz "Babu u tahrîm-i vel emri vel-emrî bi reddil mevâlim Zulmetmenin haram olduğu ve zulm ederek elde edilen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 kula zulmetmiş oluyor. Bunların hepsi Allahu Teala'nın haram kıldığı zulüm çeşitlerindendir arkadaşlar. İmam-ı Nebevi rahimahullah burada bizlere Allahu Teala'nın Gafir Suresi'nin 18. ayetini zikrediyor. Allahu Teala bu surede bu ayette bizlere şöyle buyuruyor. Ema'liz zalimina min hamim. Zalimlerin, zulmedenlerin bir dostu yoktur. Yani kıyamet günü ahirette Zulmeden kimselere bir dost yoktur. Onlara destek olacak, onların yanında olacak bir arkadaş, bir dost olmaz. وَلَا شَف۪يْنْ يُطَاعۜ Aynı şekilde sözü dinlenen bir şefaatçileri de olmaz. Zalimler yalnız kimselerdir ahirette. Yine müellif Rahimahullah'ın burada Hac Suresinin 71. ayetinde zikrettiği ayette buyurulduğu üzere diyor ki allah Teala: Teala وَمَا لِذْظَالِم۪ينَ min ansar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 zulüm hakkında da bizlere haber vermiş. Veda Haccı'nda Aleyhissalatu vesselam diyor ki inne dima'akum ve amwalakum ve a'radakum haramun aleykum. Mallarınız, ırzlarınız ve kanlarınız, canlarınız birbirinize haramdır. Ne yapamazsınız bunlara dokunamazsınız. Her birinin şartı var.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 فَإِنَّ الشُّحَا Zira bu haslet, bu özellik, bu kötü özellik, اَهْلَكَ مَنْ كَانَ Sizlerden önceki toplulukların helak olmasının sebebidir. Onları helak eden şey budur. Malı olan düşkünlük. حَمَلَهُمْ ala أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ Zira bu husus, yani malı olan aşırı özen, onları neye itmiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam? اَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ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 Peki bu halde ne yapılacak? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam o zulmettiğin kişinin günahlarından alınacak sana koyulacak. İşte gerçek müflis iflas eden de budur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani i̇flas bu arkadaşlar. Sahabelere o hadis de okuyacağız az sonra. Yani hiç ummadığın başkalarının günahları senin terazine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 şunlar bunlar günahlar kötülükler havada uçan kuş ümmetinin yerde gezen hayvanlar ümmetinin her birinin günahları aynı şekilde her birinin yaptıkları zulüm yazılıyor ve Allah Teala diyor ki ma farratna fil kitabimin şey ve biz yazmış olduğumuz şeylerde hiçbir şeyini ne yapmayız? Gözden kaçırmayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmayız. Hepsini yazarız. ثُمَّ ila Rabbihim يُحْشَرُونَ Ve ardından da bu hayvanlar alemi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 Tebbe Suresindeki şu ayeti inene kadar. Ya İyolüllerine amenu innemel Mushrikouna Njaz. Allah tabi buyuruyor ki, e iman edenler, müşrikler, nijistir, pisdir. Fala yıqrabu Mescid al Harama, بعد عامهم هذا. Musaneden sonra, bu yıldan sonra artık müşrikler, Mescidi Haram'a, yani Mekke'ye ne yapmasınlar, yaklaşmasınlar. Allah tabi bu buyruğu indiriyor. Böyle bir Aleyhisselatü Vesselam, imam buhari ve Müslim'in riayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor.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 Muharram. Muharram. Yani yeni yıl başlıyor. Sonra Safar. Safar. Sonra Rabi'yle Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, veda haccından sonra ne kadar yaşıyor? Üç aydan daha az. Yaklaşık olarak üç ay, evet. iki buçuk, üç ay yaşıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra vefat ediyor. İşte bu veda haccında Aleyhisselatü Vesselam insanlara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 vermiş olduğu nimetlerden dolayı Allahu Teala'ya hamd ediyor. Çünkü o da bir kul. Sonra zekere el Mesih ed-Deccal fa atnab fi zikrihi. İbn Ömer diyor ki sonra Aleyhissalatu vesselam Deccal'ı zikretti. Ve diyor Deccal'in hakkında uzunca konuştu. Ve ardından dedi ki Aleyhissalatu vesselam "Ma atallahu min nebiyyin illa anzarahu Ve Aleyhissalatu vesselam diyor ki ashabına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 ve innehu en in yakhruj feekum fema khofiya aleikum min <'nihi> ey li ashabum sa'at dajjal sizin aranızdan çıkacak olursa onun diyor çıkmasın çıkması zamanında çıkması takdirinde o size gizli kalmayacak onu tanıyacaksınız onu bileceksiniz onun bazı neleri var belirtileri var feleisa yakhfa aleikum size gizli kalmaz diyor inna rabbakum leysa bi'a'war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 Allah-u Teala'nın şahitliğini ne yapıyor? Talep ediyor. Yani artık bu olaydan sonra, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilip, dini tamamen anlattığını, sahabelere sormasından, ve onlardan onay almasından sonra, kalkıp birisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün için, Allah'a yaklaşma adına yapmadığı bir şeyi, bugün yapıyorsa, ve bununla Allah'a yakınlaşılacağını,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 zikredilir. Ve sahibi bunlara da ne yapmış olur? Sahip olmuş olur gibi böyle birçok fıkhi faideler çıkartıyorlar. Beşinci hadis an Ebi Musa radıyallahu anhu, kâle kale, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki aleyhissalatu vesselam, İnnallâha leyumlî lil zalim. allah Teala zalime mühlet verir. Süre verir. Onu bırakır. Hatta allah Teala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 Kaçamaz. Allah Teala artık onu ne yapmaz, bırakmaz. O adam Allah'tan kurtulamaz. Aynı Allah Teala'nın Hud suresinde şöyle buyurduğu gibi diyor ki Allah talah: Wa kezalika akhu Rabbik. Rabbinin yakalaması, Rabbinin tutu vermesi de böyledir. İda akad al qura ve hiya zalime. İşte o şehir halkını, o şehirleri aldığı zaman, yakaladığı zaman böyle yakalar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 Yani Aleyhisselatü Vesselam sözü çok açık. Onun için Selef hep korkmuş. Yani İmam Ahmet'ten nakloduluyor. Naklo böyle öğrencilerin etrafında toplanıp ondan ilim talep etmesi, insanların onu sevmesi, her yerden gelip ondan, ondan ilim talep etmeleri. Diyor ki Ahmet, İmam Ahmet, bunun diyor istidrac olmasından korkuyorum. Bunun diyor istidrac olmasından korkuyorum. Yani Allah-u Teala'nın beni böyle fitneye götürdüm, götürmesinden korkuyorum. Ama şimdi...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 Peki onlara davet edeceğin şey ne olsun? Diyor ki: Falliyakun awwal matidu'uhum iley ya da buradaki rivayet olduğu gibi fed'uhum ila şahadeti anla ilahillallah ve anni rasulullah. Onları Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına davet et ve benim de Allah'ın rasulü olduğuma davet et. Bunlara şahitlik etmeye çağır onları. Yani i̇lk davet edilecek şey bu arkadaşlar. Yani bugün insanlara bakıyorsun. Cemaatlere bakıyorsun. insanları dinin belli bir noktasından ne yapıyorlar? Çağırmaya çalışıyorlar. İşte güzel ahlak, evet, çağrılması lazım. İbadet. Bu tarz şeyler. Ama bakıyorsun ki 20 sene geçmiş, adam hala ahlakı güzelleşmiş, ibadetler hem hal olmuş, meşgul. Gece kalkıp tevhid kılıyor, kalkıp Allah zikrediyor. Ama bakıyorsun ki başı sıkıştığı zaman yetiş, yetiş Abdülkadir Geylan diyor?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 Altında yatan tek sebep Allah ﷻ, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün için Allah'a yakınlaştırılacağı söylenen kimseleri, kimselerin semboller olan putları inkar etmesi demiş ki Aleyhisselatü Vesselam, La ilaha illallah deyin, kurtuluşa erin, felaha erin. Oradaki insanlarda buna cevaben ne diyorlar? Ne diyorlar buna cevaben? Yani mesaj, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı çok açık.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 Onlara zekat vermeyi emretmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü kabul olmayacak. Yani sen istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar Allah'ta, istediğin kadar Allah'ı zikrettiğini iddia et. Allahu Teala'ya ortak koştuğun sürece bu zikretmiş olduğumuz, aktarmış olduğumuz surette senin yapmış olduğun ibadetler kabul olmaz. Sabah kadar uyumasan, kendini uykudan mahrum etsen bile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 Bunu da kabul ederlerse diyor Hz. Muhammed (aleyhissalatu vesselam) fa a'lemu enna Allah kad iftarazu alayhim sadakatan tu'khad min aghniyaim faturaddu Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen Allah Teala'nın onların üzerine sadaka, bir sadaka yani bir zekâtı farz kıldığını onlara öğretti. Demek ki zenginlerden alınacak, fakirlere verilecek. Fa inhum ata'u li diyor bunlara da itaat ederlerse, bunu da kabul ederlerse